Ortadan kalkmasının beklendiği ifade ediliyor. Türkiye'de de sebze ve meyvelerdeki plastik ve strafor kullanımının son bulması için Change.org'da bir imza kampanyası var. Arda Tonay tarafından yürütülen Change.org Taksim Plastiksiz Sebze adresinde yer alan kampanyayı bugüne dek 36 binin kişinin üzerinde İmza attığı görülüyor. Sebze ve meyvelerimizde strafor istemiyoruz başlıklı kampanya süpermarketlerin sebze ve meyveleri strafor ve plastik ambaraja koymayı bırakmasına talep ediyor. Kampanyada şu ifadelere yer verilmiş. En ucuz ambalaj malzemesi olduğu için kullanımı ülkemizde artan strafor dünyada özellikle gıda ve kullanı at sektörlerinde kullanımında kısıtlamaya gidiyor Çünkü doğada hemen hemen hiç çözülmeyen, yüzyıllarca kalabilen bir madde olmasının yanı sıra özellikle kuş ve deniz canlılarının yanlışlıkla yemesi sonucu onların da hayatları tehlikeye giriyor. Ayrıca geri dönüşümlü pratikte yapılmamasından dolayı da en kötü ambalaj malzemelerinden biri. Her türlü atığın kaynağında Azaltılmaya gidilirken ülkemizde tam tersi üstüne üstlük bir de hijyen veya estetik gibi suni nedenlerle sunulan bu tip ambalajlar kabul edilemez. Gıda sektöründe özellikle sebze ve meyve reyonlarında strafor kullanılarak yapılan ambalajlara gerek yok. Tüketiciler olarak marketlerde bu tür ambalajlı ürünlere lütfen siz de gidin tepkinizi gösterin diyor kampanya change.org Taksim Plastiksiz Sebze adresinde. Ege Üniversitesi doktora araştırmacısı Aydın Kandemir ve meslektaşlarının yaptığı araştırmalara göre UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan 6.000 kuş yuvalama alanı ve 279 bitki ve bakteri çeşidini ev sahipliği yapan Tuz Gölü 2008-2016 yıllarının yaz aylarında tamamen kurudu. 2021 yılında kontrolsüz bent çekilmesi bebek ve erişkin flamingoların topluca katliamına neden oldu. Tuz gölü şimdi de yok olma tehlikesi altında. Bu soruna çözüm aramak amacıyla Change.org Taksim Tuz Gölü Kuruyor adresinde Deniz Yazıcı tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanya da şöyle denmiş. NASA'nın bulgularına göre göl kritik bir su seviyesinde ve ilerleyen yıllarda önlem alınmadığı süreç içerisinde yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı milli doğal değerlerimiz olan Tuz Gölü'nü ve ev sahipliği yaptığı geniş ekosistemi kurtarmak adına yeraltı ve üstü sularını koruyan bir eylem planı oluşturmalı denmiş. change.org/tuzgölü kuruyor adresinde devam eden kampanyada. Samsun ili Ladik ilçesi Akyar köyünde Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından silis kumu arama sırasında başlatılan maden sahası oluşturma çalışmalarına vatandaşlar tepki gösterdiler. Ve Change.org Taksim Akyar Köyü Maden Sahası Olmasın adresinde bir imza kampanyası başlattılar. Kampanyada kumu arama ve sonrasında maden sahası oluşturma çabaları için yürütülen sondaj çalışmalarının durdurulması gerektiğini vurgulayan Doğan Gökdeniz, aksi takdirde köyün doğal güzelliklerine, ekolojik dengesine, yeraltı kaynaklarına, canlı yaşamına ve köyde yaşayan, ayrıca komşu köylerde yaşayan insanların da zarar göreceğini belirterek bir an önce Çalışmaların durdurulmasını talep ediyor. Kampanyada Change.org Taksim Akyar Koyu Maden Sahası Olmasın adresinde. Malatya Görgü yakınlarında da bir çimento fabrikası kurulmak isteniyor. Malatya'nın batısını çoraklaştıracağı, çevreye hastalık yayacağı söylenen bu projeye karşı Cafana'da çimento fabrikası istemiyoruz diyen Selda Timur bir kampanya başlatmış. Change.org Taksim Malatya Çimento adresindeki kampanyada çimento fabrikası projesinin bitkiler ve özellikle kayısı üzerinde zararlı etkilerini vurgulayan bir kampanya. Metinde de şöyle deniyor. Çimento endüstrisi partiküler hava kirleticileri arasında başta gelir. Özellikle çevreye yaydığı kükürt dioksit, karbon monoksit, azot oksit ile öğütülmüş kireç taşı ve kısmen kasiye olmuş kireç taşı ve çimento tozundan oluşuyor. Çimento kaynaklı baca tozları bitki ve yapraklarının üst yüzeyinde birikerek renklerinin solmasına, bitkinin ışık ve gaz alışverişini engelleyerek hastalıklı bir hale getirmekte. Ayrıca fabrikalardan baca tozları toprağın havalanmasını ve drenajını bozarak büyü çeşitliliğinin azalmasına neden oluyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan çimento fabrikalarının çevresinde yaşayan bitkilerde yapılan araştırmalarda değişik bitki türlerinin baca gazlarından önemli ölçüde zarar gördüğü tespit edildi. Çimento tozları Kayısıları büyüme ve gelişmesini engellemekle kalmayıp kayısının gerek meyve tutumu yani sayısında gerekse meyve büyümesinde olumsuz etkilere yol açmakta. Bir sonraki yazım çimento fabrikasının insan sağlığına olan etkileri üzerine olacak demiş kampanyayı başlatan ve Change.org Taksim Malatya Çimento adresinde bu kampanya devam ediyor.